Perişan FM Perişan FM Dokker Radyo'dan Dokker Radyo'dan Dokker Radyo'dan Perişan Efendi Alo Selam İnabela Oo ey Cevat abi buyur He ee, bana bakma kaş Ben birazdan Perişan Efendi bir programda da canlı yayına çıkacağım anlarsın ya <gülüyor> Ha ha tamam abi. Hani şu geçen televizyonda da yaptığımız numara. Ben numaradan hastayım. Sen de beni iyileştiriyorsun. He, iyi radyoda da böyle bağırarak konuş da öldüreyim seni. Şalak niye bağırarak konuşuyorsun? İyi kuralı var. Hadi kapat. Ben seni sonra arattıracağım. Tamam abi, telefon bekliyorum. O Cevat Bey burada mıydınız? Ben de sizi arıyorum ya. <gülüyor> burada Burdaydım bir hastam herhalde de <gülüyor> böbrek taşı düşürmüş. Telefondan biyo enerjimi verdim taşını düşürttüm anında. Böyle uzaktan ellemeden telefonla adamı taşını düşürttün. He düşürttüm. Vallahi helal olsun. razı olsun. Vallahi bu program bomba olacak. Bakın Cevat Bey herkes sizden bahsedecek. Başlayalım mı? Ee, ben hazırım başlayalım. Ben de hazırım Cevat abi. Başlayalım. Ee, e, telefonum açık kalmış da. Taşı düşen salak. Sağ ol. Yani. <gülüyor> e, tamam o zaman. E, başlıyoruz. <gülüyor> Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür gün komedi programı Perişan Sevgiler saygı ve Dinleyiciler. Sağlık her zaman insanoğlunun en önemli gündemi olmuş. Modern tıbbın yetersiz kaldığı bazı hastalıkların tedavisinde son dönemlerde alternatif tıp devreye girmeye başladı. Alternatif tıp. ...var mıdır, yok mudur, ne yapar, nedir... ...bunları öğrenmek için uzman bir... E, ...alternatif tıpçıyı konuk ettik. E, konuğumuz, konuğumuz... ...biyoenerji uzmanı e, Cevat Bey. Cevat Bey hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Aner Bey. Sizde çok güçlü bir... ...aura tespit ediyorum. Şöyle yana kaykılır mısınız? Elektriğiniz çok iyi. Pozitif enerjiniz maşallah maşallah. Sağ olun, sağ var. olun. Teşekkürler Cevat Bey. E, dinleyiciler Cevat Bey... Hastalıkları el yordamıyla tespit edip anında tedavi edebildiğini söylüyor. Evet evet. Aynen öyle Ömer Bey. Bio enerjim sayesinde birçok hastalığı tedavi edebiliyorum. Mesela tüberküloz, kuduz, uyuz, Parkinson, kabakulak, kızamık, bel fıtığı, boyun fıtığı, ishal, 12 parmak düğümlenmesi bunların hepsini tedavi edebiliyorum. Yalnız çiban, sivilce, behçet gibi hastalıklara daha bir şey yapamıyorum. Evet. <gülüyor> Evet dinleyiciler Cevat Bey yayından önce dedi ki e, inanmazsanız dedi canlı yayına bir hastayı bağlayın. Ben onun hastalığını teşhis edeyim dedi. E, tedavi edeyim dedi. Yaparım. Yaparım evet, tedavi Aynen ederim. böyle dedi dinleyiciler. Hatta sağ olsun hastayı bile ayarladı. Yani helal olsun dinleyiciler. Yayına bağladı. Hastamızın ne hastası olduğunu e, kimse bilmiyor. Bir tek ben biliyorum kendisiyle görüştüğüm bakalım. Biyoenerji uzmanımız hattaki dinleyicimizin hastalığının teşhisi yapıp tedavisini yapabilecek mi dinleyiciler? E, Ömer Bey tedavi ve teşhisler benim için müzik çok önemli. Eğer arkadaşlar getirdiği müziği koyarlarsa sevinirim. E, evet dinleyiciler doktor bey müzikle tedavi ediyorum dedi. Şimdi istediği müziği arkadaşlarımız koyuyor. Evet. Bu müzik olduğunu emin misiniz? Cevat evet. Bey. Evet. Ancak bu müzikle havaya girebiliyor. <gülüyor> evet şu anda doktor telefondaki hastamızın hastalığını teşhis edecek dinleyiciler. Ee, i̇lk defa Türkiye radyolarında böyle bir şey e, oluyor dinleyiciler. Alo, alo, sesim geliyor mu? He. He, isminiz mi efendi? E, benim ismim Selami Hendekli Çukur. Selami Hendekli Çukur. Selami Hendekli'cim. Hmm. Hmm. Allah! <gülüyor> Cevat Bey ne oluyor? Ömer Bey Allah! Ee, tespit edebildiğim kadarıyla bu beyefendi bir ay önceye kadar çocuk aldırmış. Çocuk mu aldırmış? Ama nasıl olur erkek bu Cevat Bey? Ee, okuldan çocuk aldırmış. <gülüyor> Selami Bey iki ay önce ana okuluna giden çocuğunuzu okul aidatı fazla geldi diye okulundan aldırdınız değil mi? Evet evet! Vallahi helal olsun nasıl bildiniz? Ee, doktorluk sırrı! Ha, e, bu arada Selami Bey e, sizde şiddetli milanizma var. Milanizma? Evet milanizma aynı romatizma gibi. Bunların en şiddetlisi sicilyatizma. Sicilyatizma. Evet. <gülüyor> Ömer Bey, mesela Al Khafon Dolcallione, Al Patcimova, Çahalgalos bu hastalıktan ölmüştür. Bu hastalık İtalya dolaylarında oldukça fazla görülür. O, alo, o, e, alo Selami Bey, e, bir ara o. İtalya gitmiştiniz var mıdır acaba? İtalya'ya mı? Ay vallahi şey İtalya'ya Yok ya ne italyası ya abi. Unuttunuz mu? <gülüyor> unuttunuz mu Selami Bey? Hani halımı alıp Roma'ya tatile gitmiştiniz ya hani. Ahaa Cevat abi ahaa <gülüyor> doğru ya. Hatırladın Bak nasıl sana? da unuttum nasıl da unuttum. Evet geçen yaz tatilde Roma'daydım. Bakın işte dememiş miydim? Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım değerli dinleyiciler. Vallahi bravo Cevat Bey. Evet dinleyiciler biyoenerji doktorumuz canlı yayında sadece telefondaki sesi duyarak hastamızın hastalıklarını bir bir teşhis etti. Şimdi de telefondaki hastamıza soruyoruz. E, Selami Bey e, doktorumuzun teşhisleri doğru mu? He he Ömer Bey hepsi doğru. İnanın hepsi doğru. Yalan yok yani. Hani bazıları böyle kendi adamını hasta yapar. Önceden ayarlar numara yaparlar ya bu öyle değil. Hakikaten de helal olsun Cevat abi. E, hakikaten de helal olsun yani. şimdi ben tanımak etmem. Ben de tanımak, ilk defa yani. telefonda konuşmuş durum ee, vardır. Yani, estağfurullah cevap Bey bizim böyle bir şüphemiz yok. Ben e, Biyonerci e, sayesinde e, tanıyorum. E, estağfurullah, bir, bizim bu konuda bir e, şeyimiz yok, teşekkür ediyoruz. Evet dinleyiciler, Biyoner Be Bey, sizden biraz böyle migren seziyorum. size. Valla teşekkür ediyorum, benim son zamanlarda bu çocuktan dolayı var. Geceler uyuyamıyoruz. E, Cavat Bey, o yüzden olabilir. O yüzden olabilir. <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. Perşem FM. Perşem FM. Türkler radyolar. Türkler FM. Perişan FM şimdilik kadar, Perişan FM her gün 7, 10, 15, 20 24 saatlerinde yanılacağı ya, Dünya Radio'da Yerseniz benim var Pekin oynayanlar, benim var Pekin Mısır, gudu, savaş, bayındır, teknik yapım, benim var Pekin Ahaha <gülüyor> dinleyin, dinleyinçinler Perişan FM'e ulaşmak için Perişan FM et Dünya.com.tr Perişan FM et Dünya.com.tr Perişan FM et Dünya.com.tr Perişan FM et Dünya.com.tr Perişan Dünya.com.tr